Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz. Evet. Merhabalar, bugün 8 Aralık... 2009 salı ben gene ucu ucuna yetiştim şu anda bilgisayarım bile daha yeni açılıyor ama en azından dersimiz çalışarak geldik bu sefer hiçbir şey bilmiyoruz ne konuşacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok gibi bir şey demeyeceğiz bol bol konuşacaklarımız var öncelikle hoş geldiniz merhaba ben tufa merhabalar asena merhaba ben de benle bugün esasında ne yapacağız bugün geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz onun için ne konuşacağımız kısmı birazcık daha kolay kendi aramızda konuşurken geçen hafta birazcık fazla bilimsel konuştuk dedik. Ondan sonra birkaç dinleyiciden de yorum geldi. Aa esasında çok iyi yaptınız. Yani bu biz bilmiyorduk bildiğimiz iyi oldu dedi. Halk aramızda aa iyi oldu bunları konuştuğumuzu dedi. <gülüyor> evet. Dolayısıyla birazcık aynı konuya devam etmeye çalışacağız. Aynı konudan kastım şu. Ve niye bunu birazcık bu konudan bahsettiğimizden söz edeyim. Arka tarafındaki genel sebepler açısından <gülüyor> biliyorsunuz bu geçen hafta da konumuzun başında konuşmuştuk İngiltere'de çok önemli bir üniversitenin iklim araştırma biriminin 10 senelik e-mailleri çalındı ve bu 10 senelik e-maillerden neredeyse cümle cümle kişilerin işine gelecek cümleler alınıp internette yayınlanıyor şu anda bakın esasında iklim değişikliği diye bir şey yoktur bu adamlar sizi kandırmaya uğraşıyorlar diye. Şimdi bilim adamlarının kendi aralarında kullandıkları bir takım tanımlamalar, konuşmalar olabilir. Bu ne anlama geliyoryu kişilere anlatmak gerekiyor. Yani biz bir makale basmak diyorsak bu ne anlama gelir? Bir yerden araştırma yapmak için para bulmak ne anlama gelir? Temelde bunlardan biraz bahsedelim ki adamların... ...neyi nasıl yaptıkları biraz daha rahat anlaşılsın istedim. Çünkü ondan sonra da çok daha değişik bir yere bağlamaya çalışacağım bunu. Geçen salı günü, değil mi ayın biriydi? Salı akşamı iklim alanında yani hem varlığı hem yokluğu... ...kanıtlamaya çalışan insanlar açısından çok önemli. Dört kişi Kanada'da bir açık oturumda buluştular. Ben size gönderdim. Evet. Di, okudum, di, pardon. <gülüyor> Seyretiniz internet olunca karışıyor evet. ne, ne yaptığımız dinlediniz ya da seyrettiniz mi hepsine? hepsini? Hepsini izlemedim. Uzun. Yaklaşık iki saatlik bir açık oturum yaptı bu dört kişi. Hocam ben izlemedim. Kimdi bu dört kişi? Hatırlıyor ee, musunuz? Tabii. Yani onu konuşacağız zaten o dört kişinin neler konuştuğunu bugün. Buradaki temel nokta şu. Bunun içerisinde bazı öyle argümanlar çıkıyor ki iklim değişikliği yoktur diyenlerin tarafından. Bunlara nasıl karşı koymak gerekir? Neleri nasıl yapmak gerekir? Bu çok önemli. Bunların biraz daha rahat anlaşılması açısından geçen hafta uzun uzun bilimsel prosedür nedir konuştuk. Bilimsel prosedürün en son çıktısı bir işi yaptıktan sonra bir makale yayınlıyorsun. Makalede nasıl yayınlanır, yayınlanırı konuşmuştuk. Bunu bir dergiye gönderiyorsun. Dergide birkaç hakemden geçiyor bu. Ve o birkaç hakemden geçtikten sonra sonunda dergide yayınlatabiliyorsunuz bunu. Temeli bilimsel çalışmanın bu. Şimdi bu adamlar ne yapmışlar bu konuda? Içerisinde. Yani bu East Anglia denen yerin iklim araştırma birimi Hı. ve Ortada bunlar çok çok önemli. çok önemli evet. bir yer gerçekten çok önemli bir yer ve geçtiğimiz bir hafta içerisinde buranın başındaki kişi istifa etti bu e-mail olayından dolayı sadece üzücü bir şey ama yani yapacak bir şey yok ve adamın tabii ki istifa etmesi benim açımdan doğru ve yani pek çok kişi de o adamın istifa etmesi gerektiğini söylüyor çünkü söylediği laflar pek yenilir yutulur laflar değil. Peki bu mailer cevaplar belirlenmiş mi? Önemli değil. Hmm. Çünkü şimdi şöyle adam diyor ki yani iki tane çok önemli lafı var. Bu iki tane yani o adam diyor değil yani o emaillerden çıkan iki tane laf var. Bunlardan bir tanesi diyor ki bu iklim değişikliği yoktur diyen makalelerin yayınlanmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu bütün prosedürü baştan yaratmak pahasına hı hı. da olabilir. Evet. İklim değişikliği yoktur diyenleri mi yayınlayacaklar? Hayır. Hayır. Yayınlatmayacaklar. Ha, engelleyecek. Ha, Çünkü şöyle, bilimde bir makalenin yayınlanması için makaleyi gönderiyorsunuz bir dergi. Tarafsız tanımadığınız 2-3 hakem bunları alıyorlar, okuyorlar ve değerlendiriyorlar bilimsel olarak. Zaten geçen hafta da sanırım tam evet. bu hakemli kısımda kalmıştık evet. Şimdi, ne olduğunu söylediğim bu, bu hakemleri tanımıyorsunuz ama bu hakemler sadece gönderdiğiniz çalışmanın bilimsel değerleri üstünde duruyorlar. Ve bunu yaparken de kendi iç değerlerine değerlendirmiyorlar bunu. Yani burada bir ahlak var ama bu ahlak kişisel sorumluluk değil. Bilimsel bir sorun. Gerçekten yani, objektifler Evet. Mi? Burada objektif olmak gerekiyor. Sadece ve sadece o gerekiyor. Ve anlaşıldığı kadarıyla bu e imeller gösteriyor ki bu kişiler objektif değiller. Bu çok kötü bir şey. Çok Hocam, büyük bir şey sanki. Evet. Çok büyük ve çok kötü bir şey. Ve dolayısıyla da bu şu anda Kopenhag'da sürmekte olan iklim görüşmelerini korkunç zora soktu. Ve o görüşmelerin iki hafta öncesinde bu e-maillerin ortaya çıkmış olması da inanılmaz bir zamanlama. Yani Kopenak, tamamen planlı olarak. Hangi gün başlıyordu tam olarak? Kopenhag dün, evet, dün başladı. dün başladı. Peki. Ee, burada sizin de bilmediğiniz arada belki duymuşsunuzdur. Ben bir iki saat önce Ömer ile konuştum. Yok duymadık. Kopenhag'dan aradı. İşte şunları öğrendim şunları öğrendim çok heyecanla. Taze bilgiler mi var? <gülüyor> evet. Yalnız onun verdiklerini yani bana söylediklerini benim de oturup dersimi çalışmam lazım ki gelecek haftaya daha planlı olalım değil Yoksa bu programı direkt olarak Ömer Bey'le Kopenhag'dan yapacaktık. Aa, süper olurdu. Dolayısıyla biz dersimizi çalışacağız. Gelecek hafta Ömer Bey gelecek. Hı. Hep birlikte Ömer Bey'le beraber yapacağız gelecek hafta bu programı Kopenhag'dan. Konumuza geri gelelim. Şimdi peki bu adamlar niye bunu yapıyorlar? Evet. Yani mesela Neyi yapıyorlar? <gülüyor> yani i̇klim bilimsel değişiyor. olarak bir hata bulamamalarına rağmen sadece konusunda iklim değişikliği yoktur dediği için bir makaleyi yayınlatmamak. Yapmamak. Halbuki tam tersinin olması beklenemez mi? <gülüyor> yani bilimsel çalışmada sen bilimsel olarak o makalede bir arıza bulmuyorsan yayınlanabilir denmen, demen gerekiyor. Anlaştık? Anlaştık da ben de anlamadım bu işin mantığını. Niye bunu yapıyorlar gerçekten? Şimdi bunu yapmalarındaki temel sorun şu. Çok diyelim, hani her konunun mutlaka tarafı vardır hayatta ama tarafı olmayacak bir konu alalım. Mesela benim yaptığım herhangi bir başka çalışma. Mesela kum hareketlerine bakıyoruz. Diyorsun ki işte bir kum parçacığının bir kum tepesi oluşturması için kum tepesinin en fazla yapması gereken açı, 43 derecedir. Attım. Biri kalkıp olur mu abi en az 45 derece olması lazım. Kesinlikle olmaz. Benim ahlakıma aykırı vırt zırt yok. Ya da o bir kişinin sana hayır demesi için e, bir maddi kazancı yok. Yani o kum tepesinin açısının 43 derece olması ya da 45 derece olması ya da 40 derece olması hiç kimsenin cebine milyarlarca, trilyonlarca dolar koymayacak. Ama bazı alanlar var ki bunda yapılan bir araştırmadan A ya da B sonucunun çıkması kişilerin cebine korkunç paralar koyabiliyor, korkunç paraları çıkartabiliyor. Ve bu kişiler yaptıkları araştırmaları çok değişik sunabiliyorlar. Şimdi mesela bir tane örnek vereceğim. Bunu hani kendiniz değerlendirin. Bana çok tehlikeli ve kötü bir örnek olarak geldi bu. Geçen hafta bu salı akşamki açık oturumda bu Kanada'da çok temel bir tane soru var. Ben bu soruyu da birazcık tam tercüme etmeye çalışayım. Ee, i̇klim değişikliği insanlığı bekleyen en büyük krizdir hmm. ve buna karşı Bununla orantılı bir tepki vermek gerekir. Yani krizin büyüklüğüyle bu derece büyük olmasıyla orantılı bir tepki vermek gerekir. Ya buna taraftarsınız ya karşısınız. Konu bu. Şimdi bunun taraftar dediği iki tane kişi birini çok uzun konuşuyoruz her neredeyse programda ismini eder olduk. George Monbiot diye Guardian'ın bir yazarı ki epey çok sayıda iklim değişikliği ile ilgili eserleri var bu adamın. Evet gene aynı tarafta olan Kanada'nın Yeşiller Partisi lideri Elizabeth May diye bir bayan. İklim değişikliği en önemli sorun değildir diyen tarafta da gene öbür tarafın bayraktarlığını yapan Bjørn Lomborg diye bir adam var. Bu Danimarkalı, o da yazar. Ve bir de eski İngiliz Maliye Bakanı Nigel Lawson diye bir adam. Bu Thatcher zamanında İngiltere'nin sanıyorum 7 sene falan Maliye Bakanlığı'nı yapmış bir adam. Ve son zamanlarda da İngiliz, İngiliz tarafında iklim değişikliği yoktur diyen kampın bayraktarı bu adam. Şimdi bunlar konuşuyorlar. Bir tarafta Lomborg iklim değişikliği yoktur demiyor. O diyor ki iklim değişikliği vardır ve bu çok kötü bir sorundur. Ama birinci, Ama sırada, birinci değil. sırada değildir. Birinci sırada önerdiği bir şey var mı? Yani saçmalıktı. Yes, gir, gir, yes. Yes. Detaylarına ben çok tarafım o konuda. Ee, öbür taraftan ancak olsun daha da kötüsü iklim değişikliği yoktur diyor. Tamamen hikayedir. Tamamen kişilerin verilerle oynamasıdır. Iklim değişikliği diye bir şey yoktur. Şimdi diyor ben size çok basit bir örnek vereyim diyor. Şimdi diyelim sıcaklık artıyor, artıyor, artıyor, artıyor bir noktaya kadar. Ama ondan sonra sabitleniyor. E neye göre sabitleniyor ama? Hayır sabit arttığı noktada sabitleniyor. Ha, peki. Şimdi bizim son e, 30 senedir, 40 senedir yaşadığımız bu diyor. Yani 30-40 sene sıcaklığı yükseldi ama son 10 senede sabit kaldı. Dolayısıyla da biri kalkıp son 100 senede ölçülen en yüksek 10 sıcaklık ortalaması, senelik ortalamaların 8 tanesi son 10 evet. senede oldu demek bir anlam taşımaz diyor. Çünkü artıp artıp sabitlendiyse en yüksek değerinde sabitlendiği için doğal olarak bu doğru olacak diyor. Peki sonrasına dair bir fikri var mı? Zaten bizim hani Hayır, öyle bir yorum yok. Dediğimi anladınız mı yani? Evet, evet. Yani arttıysa o noktaya kadar zaten sabitlense bile en yüksek değerde sabitlendiği Dino, için. 100 kısmı, ya, az, çıkacak ha, dolayısıyla çıkacak. bu artık iklim değişikliği görülen bir şey ki bu yüzyılda diyor bir de adam kullandığı laf bu. E tabii bu yüzyılın dokuzuncu senesindeyiz daha. <gülüyor> tamam mı? O kadar çok büyük bir şey yok. Yani dokuz senenin sekiz tanesinde son yüz senenin en yüksek sıcaklıklarını on sıcaklığından dokuzuncu sekizini ölçtüysek bu korkunç bir rakam. Şimdi bu sen eğer bu konuda bir çalışma yapıp bunu veri olarak koyuyorsan bakın işte son 10 senede bu adamlar direkt olarak o veriye saldırıyorlar ve kendi görüşlerini sadece o cümleyle ifade ediyorlar. Öncesinde niye yüksel diye bakmıyorlar evet. sonrasında ne olacağı bakmıyorlar şu anda niye sabit gitmeye başladı buna bakmıyorlar. Sadece baktıkları şey bak şu makalenin şu cümlesinde sabit kelimesi geçmiş. Demek ki sıcaklıklar sabit artmıyor. Bu sebepten de bu adamlar karşı çıkanlar diyorlar ki biz içinde sabit geçen makaleleri yayınlatmayacağız. Hı. Çünkü sırf o sabit lafını alıp kendi istedikleri gibi oynayabiliyorlar o sabit lafıyla. O laf olmayacak bunun içine. Tabi bu yanlış. Ama arkalarındaki mantık bu. Sanıyorum çok konuştum müzik arasına girelim. Çıkışta devam. <gülüyor> and gents, back by popular demand, it's the GMP with Carlos Santana, Santana, Santana. L.I. we up in here player, it's not a game no more, your R&B cast got sit down. Şimdi arada konuştuklarınızı da bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü evet, ben... <gülüyor> e, biz ya ben bunu anlamadım. Peki şöyle mi peki böyle mi diye konuşuyoruz. Kendi aramızda esasında bunu canlı da konuşmamız birazcık gerekli. Ben şöyle bir örnek verdim arada. Konu pek sanıyorum anlaşılmayınca. <gülüyor> Mesela adam makalesinde şöyle bir cümle kullanıyor. Geçtiğimiz 30 sene boyunca sıcaklıklar artmaktadır. Her 10 senenin ortalamasının... ...bir önceki on seneden daha yüksek olduğu görülmüştür. Bundan sonra geleceğe doğru yapılmış olan tahminlerde de... ...her on senenin sıcaklığının daha da artacağı... ...işte bunun da şöyle şöyle şöyle şöyle sonuçlar doğuracağı görülmektedir. Ancak ilginç bir farklılık olarak... ...bu son on senenin sıcaklığının hiç artmadığı gözlemlenmektedir. Bu iklim karşıtları esasında... Bu makalelerin içerisinde sadece böyle cümleleri arıyorlar. Başı sonu yok. <gülüyor> yani başını sonunu kırpıyorlar ve diyorlar ki bak işte bu 10 senede hiçbir sıcaklık artışı olmamış. Yani var diyenler aslında yanlış söylüyor. Evet, 10 senedir hiçbir şey olmamıştır. Şimdi adamlar bundan menfaati olan kişiler. Yani bu işte Björn Lomborg denen adam bir takım e, petrol kuruluşları, şunlar bunlar tarafından bu işi yapmak için maaşlı olarak tutulmuş bir eleman. Yani parasını bundan kazanıyor. Ve çok tehlikeli bir adam bu. Telefonda azal evvel Ömer ile de aynısını konuştuk. Bu adam inanılmaz yakışıklı. <gülüyor> Karizmatik. Tamam mı? Karizmatik. <gülüyor> çok güzel konuşuyor. Yani evet. İnanılmaz bir bebek suratı var adamın. Çok masum gözüküyor ama. Korkunç. Ama... Dediği laflarda da çok güzel şeyler söylüyor. İşte bakın diyor iklim değişikliği kesin vardır. Çok tehlikeli şeydir. Hepimize şöyle şöyle olur. Ama yani şart mıdır diyor. Mesela biz konuşulan konulardan bir tanesi Josh Monbiot şey diyor. Kenya'da sanıyorum. İklim değişikliği demek insanların Kaleşnikovları alıp birbirini öldürmesi demektir diyor. Çünkü su bitince hayvanlar otlatacak yer kalmayacak. Sen de gidip karşı köyü basıp ondaki herkesi öldüreceksin ki... Or ...aradaki ufak gölden sadece senin köyün faydalansın. Gayet basit bir şey diyor. Lomborg'da diyor ki e, tamam diyor o zaman bak bunun çözümü basit. sen yani O iki köyü de geliştirirsin diyor. Nasıl geliştireceksin? Geliştir O yok işte. Geliştiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan bu şey. Dışarıdan biriyle konuştuğun zaman... E, tabii ki diyor gayet alırsın. makul değil mi? O iki köyü de geliştirir. Ama buradaki temel sorun... ...o göle su koymadığım müddetçe sorun bir yere gitmeyecek. Bir o de... köylenin ikisi de orada olacak. Ha ikisi de gayet eğitilmiş, gayet aklı başında adamlar olacaklar. Ee, Kaleşnikovlarla savaşmayacaklar. Başka şeylerle savaşacaklar. Neyse o başka şeyler. Ya da ama önemli olan ama bak. Gölü beraber göldeki su miktarı her geçen sene azaldığı müddetçe sen istediğin kadar işbirliği yap. İstediğin kadar gelişmiş ol. İstediğin kadar eğitilmiş ol. Ne teknoloji <gülüyor> verirsen ver. Temeli o göldeki su azalmayacak. Tabii tabii onu kabul esas, ediyorum. Esas olay bu. Tamam, yani iklim karşı, değişikliği karşıtlarındaki temel sorun bu. İşte şunu yapsak bunu yapsak. ya yani Buradaki temel sorun o göldeki su azaldığı müddetçe ne yaparsanız yapın o insanlara o göldeki suyu geri koyamazsınız. Dolayısıyla da o göldeki suyun azalmaması gerekiyor. Evet. Bir ikinci konu. Sana cevap bu. Küresel, ya, ısınma küresel ısınma ve değişme şekli, Şimdi evet. Ben elimden geldiğince küresel ısınma lafını kullanmıyorum. Küresel ısınma evet. lafı esasında yanlış bir laf. Çünkü küresel evet. ısınma gene bu insanların ağzında yanlış yerlere gidiyor. Onun da temel sebebi şu: küresel ısınma diyorsan, a, o zaman kürenin her tarafı ısınacak. Evet. Bak, a noktasında işte İstanbul'da bu sene soğuk geçiyor. Hani küresel ısınma vardı. Ya da şurada sel oldu falan. <gülüyor> Ama yani, Şimdi dolayısıyla küresel ısınma lafını ısınma diyebilirsin ama küresel lafını koyduğun zaman küreseli kürenin her tarafında ısınma olacak diye algılıyor insanlar. Buna karşı küresel iklim, iklim değişikliği. değişikliği dediğin an iklim A, burası serinledi de olabilir ama bak şurası ısındı diyebiliyorsun. Bir de en son olarak şeye bağlayacağım bu niye son ay ben gene bitiremedim ya <gülüyor> esas şu konuşmadan Hayır. bir takım şeyler anlatacaktım hazırladım önümde açtım falan da. Ee, Temeli şu. Bu insanlar size bir takım bilgileri yedirmeye çalışıyorlar ve bunu gayet bilir şekilde söylüyorlar. Bu çok tehlikeli. Mesela Nigel Lawson'la George Monbiot bir kavgaya düş girdiler. Bunda söylediği şey Nigel Lawson'ın diyor ki bu IPCC'nin son raporunda 3 derece bu seni ilgilendiriyor Berna. 3 derece sıcaklık artışı olana kadar tarımdaki hmm. çıktı artacak. IPCC'nin raporu bunu söylüyor. Herkesin kabul Peki. ettiği. Ama diyor ondan sonra azalacağına dair hiçbir şey yok bu raporda. Siz nereden çıkartıyorsunuz diyor. Buna karşı Monbio inanılmaz bir şey yaptı. Ben böyle ağzım açık seyrettim. Bak dedi ilgilenen arkadaşlar gitsinler. E, raporun ikinci cildinde tablo 19.1'e baksınlar. Onun sağ tarafında yazıyor dedi. Ve ben de açtım. Tam o noktada. Diyor. Ve orada <gülüyor> yazıyor. E, bütün e, tarım Çıktısı potansiyeli 3 derecenin üstünde sıcaklık artışında çok büyük bir ihtimalle azalacaktır diyor. Çok büyük bir ihtimalle de yani, eski programlarda konuşmuştuk evet, evet, En az %90 de demek, ihtimalle evet. azalacak demek. Evet, evet. Dolayısıyla bu adamlara karşı eğer ders çalışıyorsak tak tak tak konuşmak gerekiyor. Bak evet. şu tabloda görüyorsun. Senin söylediğin o tabloda yok yanlışsın. Bu bilgiye sahip değilsek. Bunun savaşını yapmanın bir anlamı yok. Çünkü adam o cümleyi alıp kafasına göre bir yerlere çekiyor. Hayır kardeşim bak o tablonun ilk cümlesinde bu lafı diyor. Tablonun sol tarafını okumuş. Sol tarafında dediği laflar yazıyor. Üç derecenin altında tarımda artış olacaktır. Yani yine aynısını yapmış. Sadece almak istediği yeri çekip evet. almış ve koydu orada insanların önüne. Geri kalanları çok dikkatli belirlemek gerekiyor ki bu insanların elinde materyal olmasın. Neyse burada susuyorum. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.